Telefondaki hayalet. Zaman Gezginleri İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Bu güzel cuma gecesi... ...sizleri rahatsız ettiğim için... ...çok ama çok mutluyum. <gülüyor> Aslında ne kadar şanslı ölümlüler... ...olduğunuzun farkında değilsiniz. Ben sizler için... ...boyutları aşıp... ...birbirinden değişik hikayelerimle... ...NTV radyo frekansındaki... ...yerimi aldım bile. Ve saat... ...gece yarısına geçti. Ben... ...mikrofondaki... ...hayalet... Oh! <Gülüyor> Uykunuzu mu kaçırdım? Hı? Uyuyamadınız mı yoksa? Aha hadi, hadi yapmayın. Siz de en az benim kadar hayaletsiniz. Siz de en az benim kadar... ...öte taraftan ya da... ...kromozomlarınızı gıdıklayan... ...adrenalin oranınızı yükselten hikayeler duymak istiyorsunuz. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. O yüzden eğer bu frekanstaysanız... ...ve beni dinlemeye başladıysanız... ...kesinlikle bu yayını kapatmayın. Yoksa sizleri tek tek bulur... ...ve anlattığım hikayeleri büyük bir zevkle yaşatırım. <gülüyor> ay, ay, ay, ay, güldüğüme bakmayın ciddiyim yaparım. Bana katılın. Konum onun o halde. Hadi canlanın biraz. Adam karanlık ve fırtınalı bir geceye yol kenarında otostop çekmektedir. Fırtına o kadar şiddetlidir ki bir metre ilerisini zor görür fırtına hiç artmıştır ki adamımız aniden yanına yaklaşan bir otomobil fark eder ve otomobil bizimkinin önünde durur eleman kendini arabaya atar ve hemen kapıyı kapatır ama sürücüye döndüğü anda irkilir çünkü direksiyonda kimse yoktur ve her iki taraftan yoğun nefes sesleri gelmektedir. Bu arada araba yavaşça hareket etmeye başlar. Adam şoktadır. Yola bakar ve ileride bir viraj görür. Aman Allah'ım, aman Allah'ım sana geliyorum galiba diye dua etmeye başlamıştır ki... ...viraja girmek üzereyken direksiyonda bir elin belirdiğini ve arabanın virajı döndüğünü görür. Eraman kafayı sıyırmak üzeredir. Sonraki birkaç virajda da aynı el arabayı yönlendirir. Adam donup kalmıştır. Cesaretini toplamaya çalışır ve kendini arabadan dışarı atıp en yakın kasabaya doğru koşmaya başlar. Kasabaya girdiğinde hala şoktadır. Bir bara dalar. Tabii ki adam jaz boğazını ıslattıktan sonra korku içinde neredeyse ağlayarak olanları oradakilere anlatmaya başlar. Ortalığı bir sessizlik kaplar. Yaklaşık yarım saat sonra aynı bara iki kişi girer. Adamlar kanter içindedirler. Girenlerden biri bizim elemanı görür görmez yanındakilere döner ve şöyle der. "Birader, şuradaki adamı tanıdın mı?" Diğeri de nefes nefese. "Nereden bileyim be abi?" deyince öbürü lafı yapıştırır. Biz kanter içinde arabayı iterken binen manyak buydu işte ağabeyciğim. <gülüyor> Tezaharata gerek Sonuçta ben tabii yani mikrofondaki hayaletiniz ne de olsa. Sevgili ölümlü bedenler, değerli faniler bu akşam neşem pek yerinde. O yüzden bugün en ruhani Tom Meister olan sevgili Cimin anlattığı bir fıkrayı sizlerle paylaştım. Ama tabii ki hikayemizi sizlere dinleteceğim. Evet, yanlış duymadınız. Bu geceki hikayeyi sizlere dinleteceğim. Çünkü bu geceki hikayemiz çok özel bir ruh tarafından sizler için getirildi. Evrende yalnız olduğunuzu mu hissediyorsunuz? O halde yanılıyorsunuz. Çünkü bu geceki hikayemiz bir zaman gezgininden geliyor. Zaman gezginlerinin en büyük özellikleri gördükleri, duydukları her şeyi hangi mekan ve tarihte olursa olsun ruhlarına kaydetmeleridir. O zaman kayıt başlasın. <gülüyor> <Gülüyor> Yusuf çok teşekkür ederim kardeşim. Sen olmasaydın ne yapardın bilemiyorum gerçekten. Hadi şimdi saçmaladın işte Adnan. Biz kaç yıldır arkadaşız seninle. Lafım mı olur yahu? Hem senin canın sıkkınken yanında olmayacaksam... E, ...o zaman arkadaş olmamızın ne anlamı var ki? Haklısın, haklısın. Doğru söze ne denir ki? Hadi, hadi. Sıkma canını. Atla deve değil. Hem elinde daha bir sürü proje var senin. Ya biliyorum, biliyorum ama... Ya ...bu proje bana hayatımın işi gibi geliyor hep. Nasıl anlatsam... Eğer bu projemi hayata geçirebilirsem neler olacağını tahmin bile edemiyor. Hadi hadi olur olur. En azından şimdilik vaziyet böyle. Ne yapacaksın? <gülüyor> Vallahi inan bilmiyorum. Ben biliyorum. Neymiş peki? Şimdi mutfağa gidip güzel bir çay demleyeceksin ve afiyetle içeceğiz arkadaş. <gülüyor> ben de ciddi bir şeyler söyleyeceksin sandım ya. Olsun ben çay konusunda ciddiyim zaten. <gülüyor> peki tamam öyle olsun bakalım. Yusuf iyi ki bir çay istedik ya Evde mi yapıyorsun çayı oğlum gel hadi Adnan Ya garip bir şeyler oluyor Aa, Anlayamadım ne gibi garip şeyler En sevdiğim çay fincanımı bulamıyorum Aa, Ben de bir şey var sandım ya <gülüyor> Koymuşsundur bir yere Ya her zamanki yerindeydi İçeride çalışma odamdaki masanın üzerinde Ama yok Mutfağa baktın mı peki ya neredeyse aklıma gelen her yere baktım. Ama sabah çıkarken o fincan masamın üzerindeydi. Adım kadar eminim. Bence o kadar emin olma. Kafan dalgın. Hele araştırmanın böyle olmasından sonra takma kafana. Bir şeyleri unutman çok doğal. Değil. İnan değil. Hatta... Hadi Yusuf. Bunda bu kadar takacak bir şey yok. Bana baksana evimin arabamın anahtarlarını bile günde en az iki defa üç defa kaybediyorum. İyi de ama ben kaybetmem biliyorsun. E demek ki arada olur böyle şeyler. Hem çay için neden geciktim biliyor musun? Neden? Sanırım çalışma odamdaki dolapta biri saklanıyor. Ne? Şşş parmak. <Gülüyor> Duydun işte. Eee ne yaptın peki? Kapıyı kilitleyip geldim. Ee, önce önce polisi arayalım. Bence kimse yok. Sen çok gerginsin. E peki ne yapalım? Sence ben hayal mi görüyorum ya? Delirdin mi? <gülüyor> Hayır canım zaten deliydin. <gülüyor> o yüzden ikinci defa deliremezsin. Ama yorgun, sinirli ve biraz üzgünsün. Yani? Yani ben derim ki önce odana girelim ve dolaba bakalım. Ya i̇nan bana sen de dolapta bir şey olmadığını görünce rahatlayacaksın zaten. Tamam mı? Sen ne yapıyorsun öyle elektrik süpürgesinin demiriyle Allah aşkına? E ne olur ne olmaz tedbirli davranıyorum. Hay Allah'ım tedbire bak. Hadi bakalım yavaşça gidelim çalışma odasına. Tamam. İyi de kapıyı neden kilitledin Adnan? Tedbir. E, ya içeride silahlı biri varsa? Abi olayı ciddi boyutta abarttın ha. He. Hem dolapta. <Gülüyor> Bu sesle abartımın bir parçası mı? Ee, ya alt tarafı bir askı düşmüştür. Sen de gölgenden mi korkuyorsun Bey Yusuf? Bu işi çok büyüttür. <gülüyor> ah, işte gördün mü? Adnan? Açtım dolabı. Hani ne var? Ee, Adnan dolabı arkan dönük. Ya üzerime atlayan eden yok ki. Ee, sana demiştim zaten. Aslında işte bütün bunlar böyle ya. Yani. Adnan çeneni kapat ve dönüp dolaba bak. Hadi be. Bu, bu da nesi? Hiç. Dolabımda acayip kılıklı, yaşlı bir kadın ve erkek var sadece. Ve ee, ışık saçıyorlar. Oğlum yoksa biz öldük mü? <gülüyor> Hayır ölmediniz. Ama sen, sen Yusuf Aykar değilsin. Ee, e, yok ee, ben ne... Ben gerçekten ben Yusuf değilim. Hayatım görmüyor musun? Yusuf Aykar diyelim. Evet, sen. Sen Yusuf Aykar'sın. Evet, benim. Hayatım, lütfen heyecanlanmayı keser misin? Adamın uğurlu fincanını ver ve hemen buradan gidelim. Habersiz ve zorla geldiğimiz için üzgünüm. Biz... Yani ben... Gerçekten sizi ne üzmek istedik ne de rahatsızlık vermek. Hop, dur bakalım orada. Öyle hemen gitmek yok. Adnan, bırak o demiri elinden. Ya görmüyor musun? Zarar vermek için burada değiller. E, sen öyle diyorsun ama. Bakın sevgili Dünya Konseyi Başkanı'm. Ben gerçekten. Ceneni kapat. Yanıma gel kadın. Ee, Yusuf Bey bakınız. Fincanınız ve bütün olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Ee özleyeceğiniz ya yokluğunu fark edeceğiniz bir şeyi asla almamamız gerekirdi. Ama sevgili eşim, ama hayatım ben gerçekten Evet hayatım. Sen Dünya Konseyi başkanını rahatsız ettin ve ve şu hale bak. Adamcağız çok geçiriyor. Ama ben böyle olsun istememiştim ki. Biliyorum ama oldu. Ben sadece kendisiyle bu önemli gecede... Sen bu durumun nelere yol açabileceğini hala anlamadın mı? Seni binlerce kez uyardım halde hem de... Haklısın ama... Söyler misin hayatım? Bu yaptığın tuhaflık ve görünmemiz acaba zaman çizgisi üzerinde nasıl bir tahribata yol açacak? Nasıl bir etki bırakacak? Bir fikrin var mı? Bana beni dinlemedin. Ve her zamanki gibi... Ah, bir sus ya! Sanki kendin sütten çıkma ak kaşıksında konuşuyorsun. Ne demek istiyorsun? Anladın sen ne demek istediğimi. Ben dünyanın kaderini değiştiren bir bilim adamını ziyaret ettim. Ya sana ne demeli? Bak bir daha yok Kleopatra'ydı, yok Matahariydi, yok Marilyn Monroe'ydu. Hangisi olursa olsun asıl sen görmeye gidersen... Yok hayatım. ...ben o kadın cihazları aslında... ...uyarmak amacıyla... ya. Şey... ...bilemiyorum artık... ...ne edersen et... ...ama bir daha benzer bir şey yaparsan... ...sakın eve gelmek için zahmet etme... ...çünkü geldiğinde içeri girebileceğin... ...ne bir ev ne kapı olacak... ...anladın mı? Anladım... ...anladım bir tane... ...tamam ben eve gidiyorum... ...evde görüşürüz... Ah... ...olanlar için gerçekten çok üzgünüm Yusuf Bey... Ama benim de gitmem gerekiyor... Yok canım... Beş gram aklımız vardı onu da aldınız ve hiçbir şey demeden gitmek ha... O kadar kolay mı amfendi? Adnan... Üsteleme... Bırak hanımefendiyi gitsin... Çok çok teşekkür ederim... Şimdi neden Dünya Konseyi Başkanı olduğunuzu... Ve size Büyük Barış Elçisi dediklerini daha iyi anlıyorum... Dünya Konseyi Başkanı... Büyük Barış Elçisi... Allah Allah. Neler oluyor? Ee, siz, siz gerçekten kimsiniz? Ben, ah, benim ya da adımın önemi yok. Ama madem bu istenmeyen duruma kendim sebep oldum, o zaman açıklamak da yine bana düşer. Bakın, ben bir zaman gezginiyim. 23. yüzyıldan geliyorum ve siz Yusuf Aykar, siz dünyanın kaderini değiştiren bilim adamı olarak tarihe geçtiniz. E, ben mi? Evet, üzerinde çalıştığınız ve bugün son verilen proje. O dünyayı kurtaracak projenizdi aslında. Dünya 3 yıl sonra eşi benzeri görülmemiş bir savaşa tanıklık edecek. 2012 yılı kayıtlara dünyadaki kanlı su savaşlarının başladığı dönem olarak geçecek. Ve siz, siz tarihteki ilk yapay suyu üreterek hem bu savaşa son vereceksiniz hem de kurulacak Dünya Konseyi'ne başkanlık yapacaksınız. Siz Yusuf Aykar dünyaya barış getireceksiniz. Ve bu gece... Uğurlu fincanınızı yere düşüreceksiniz Elinize aldığınızda Orada göreceğiniz bir çatlaksa Yıllardır aradığınız sorunun yanıtını size verecek Yanıt ne peki? Ah üzgünüm Bunu söyleyemem Ama sizinle tanışmak bir onurdu Bir zaman gezgini olarak size şahsen teşekkür etmek istedim Hepsi bu E o zaman olayı çözdük Peki ben Ben ne olacağım <gülüyor> Dediğim gibi ben bir zaman gezginiyim Falcı ya da geleceği söyleyen biri değil e Ama söylediniz işte Biliyorum Ve büyük bir hata yaptım Peki bu hatayı düzeltme şansınız var mı Evet var Ve inanın düzelteceğim Bu anın güzelliği adına Bir resminizi çekebilir miyim Tabi ki Resim çekildi ve bu an hafızalarınızdan silindi. Beni hatırlamayacaksınız. <gülüyor> Sadece küçük bir baş ağrısı ve mutluluk hissedeceksiniz. Ama yine de sizi tanımak çok güzeldi. Daha çay güzel olmuş gerçekten Yusuf. Ellerine sağlık. Sağ ol. İçeride çok ilginç bir şey oldu biliyor musun? Ne oldu? Sabah evden çıkarken uğurlu fincanımı çalışma masamda bırakmıştım. Ama mutfakta çaydanlığın yanında <gülüyor> E Dalgın, yorgun ve streslisin. Bence unutkanlık da eklendi bütün bunlara. Çok normal <gülüyor> ama çok normal. <gülüyor> Haklısın. Ama garip bir şekilde içim rahat. Biliyor musun? Hatta kendimi... ...mutlu bile hissediyorum. Heh, o zaman mesele yok. Ama bende de çok tuhaf bir baş ağrısı var. Hmm, bende de. Ah. Hatta... Eyvahlar olsun. Kırıldı uğurlu fincanım. Ah, ah. Neyse canım, derd etme. Yapıştırırız. E, Yusuf? Y Yusuf! Yusuf, iyi misin? Adam? E, efendim... ...yıllarımı verdiğim projemin çözümünü galiba sonunda buldum. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> bulursun tabii, bulursun. Önemli olan bakmak değil, görmektir. Sevgili bilim adamımız da bu gece bu gerçeği görmeyi başardı inside tebrik ediyoruz. Tabii bu güzel hikayeyi bize dinleten zaman gezginimiz sevgili yani pardon adını vermek yasaktı değil mi? Ama çok da güzel bir hatundu ya o. Yani teşekkürler bu güzel hikaye için güzel hatun. Ne yani? Şimdi bir de siz benden ara bölgede kaybolmamak için... ...ipucu da istersiniz değil mi? Eee... O halde... ...bu gece size ipucu falan yok. Ama şu kadarını bilin ki... ...ister internet bağlantısında... ...ister yazı ekranınızda... ...ister radyonuzun frekansında... ...yani istediğiniz her yerde... Emir olun ben olacağım. Cuma gecesi... ...saat gece yarısını geçince deniz mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyor oluşan... ...ve sizlere yine su ile ilgili ama daha çok kadınları ilgilendiren bir gece yarısı hikayesi anlatacağım. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. <gülüyor> <Gülüyor> Zaman Gezginleri Yazan Necmettin Tetik Yöneten Aziz Acar Oynayanlar, hayalet Haldun Ergüvenç, Adnan Kadir Çermik, Yusuf Bora Sivri, Kadın Nilgün Kasapbaşoğlu, Adam Dündar Müftüoğlu, Efektör Ufuk Tanger. Mikrofondaki Hayalet